Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul uqdaten bil lisani yefkahu kavli ve ufeudu emri ilallah. İnne Allah'a basiru min ibad. Rabbiz zindine ihme. Değerli kardeşlerim, bugün de kulluk görevlerimizden birisi olan Kıyamet günü en fazla hesaba çekileceğimiz konuların başında gelen kul hakkı üzerine konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz <gülüyor> Estağfirullah diye yühalledine amenu la taekulu amwalekum beynekum bil batil sağlar azim buyuruyor. Buyuruyor ki Rabbimiz ey iman edenler aranızda hakların mallarınızı haksız yere yemeyiniz birinizin malını bir diğeriniz haksız olarak elde etmesin. Nasıl haksız olarak elde etmesin? Kuşkusuz ki bir insanın kul hakkı dediğimiz zaman bir müminin, daha doğrusu bir insanın dünya ve ahirete yönelik her türlü alacağı bir insanın dünya ve ahiretini ilgilendiren alacakhanesine yazılan tüm her şey haktır, kul hakkıdır. İşte bununla ilgili konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki: "Biz Adem oğlunu, biz insanı değerli kıldık." Allah Teala insana kendisi yaratılıştan değer vermiştir. Bundan dolayıdır ki Allah'ın değer verdiği, hak verdiği bir kulun hakkını gasp etmek işte bu bir e, suçtur, günahtır, vebaldir. Bununla ilgilidir konumuz. Nasıl ki bir görev halindeki memura herhangi bir insanın müdahalesi söz konusu olamaz ise Allah'ın hak verdiği bir kula da bir insanın bir insanın hakkını gasp etmesi düşünülemez. Elbette bir insanın günahlardan arınması için Rabbimize iltica etmesi açısından tevbe etmesi gerekir. Ancak tevbenin temel şartı bir insanın yaptığı günahlarına, canı gönülden pişman olması, Allah'tan af dilemesidir. Bununla birlikte tevbe'nin esas şartı da bir insanın yaptığı günah, vebal sorumluluk eğer kul hakkına yönelik ise bundan özür dilemesi, kul hakkından helallik dilemesidir. Yani, yani düşünün ki Allah Teala kendisiyle ilgili olan rububiyet sıfatı ile ilgili olan bir, hak, bir e, eda konuda yani tevbe ederken bile insanlara bir hak tanımıştır. Tanıdığı da nedir? Kul hakkının ödenmesidir. Bir insan eğer kul hakkını gasp etmiş ise, kul hakkını gasp etmiş olduğu halde tevbe etse bile Allah Teala tevbesini kabul etmiyor. Elbette Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir hadis şerifinde bize haklı haksız arasındaki mücadelede de işareten buyuruyor ki iki tane kavgacı İki tane çekişme halinde olan insan huzuruma gelir. Biri diğerinden daha fazla laf yapıyordur. Kendisini daha iyi ifade etmiştir. Ben de bunun karşılığında birine diğerine farklı biçimde muamele edip haklıyı haksız göstermiş olabilirim. Bu yaptığım muamele neticesinde ben o haksız olduğu halde sırf Laf gücüyle haklı hale gelen bir insana ancak ateşten bir parça verdim buyuruyor. Yani bir insanın haklı ve haksız, laf kalabalığıyla da haklı hale gelmesi, o insanın haklı olması anlamına gelmiyor. Hakkını kendisi ödemek, bilmek durumunda ki hadis-i şerifte yine buyuruyor ki Peygamberimiz şehidin kul hakkı hariç bütün günahları affedilir. Şehitlik nedir? Şehitlik bir insanın canını, malını, hayatını en ulvi dava uğrunda feda etmesidir. Allah Teala insana can vermiştir, hayat vermiştir. Bunu Allah yolunda feda etmesi yani en yüksek mertebe, en yüksek makam. Bu makamın bile bir sınırı var. Bu makam bile tüm günahları affediyor olmasına rağmen yalnızca kul hakkı kapsamına giren suçları affetmiyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını elde eden kimseye cennet haram olur. Allah o insana cehennemi vacip kılar. Yalan yere yemin ederek haksız bir biçimde birisinin hakkını ele geçirmiş olan kimseye Allah cehennemi haram kılar. Cenneti haram kılar, cehennemi vacip kılar. Tabi sahabeler şaşırıyor. Ya Resulallah diyorlar, bu hak çok değersiz, küçük peki, çok değersiz bir şeyse ne olacak dediklerinde buyduyor ki Peygamberimiz, o hak misvak ağacının bir tanesi büyüklüğünde bir misvak çubuğu kadar ince de olsa o insana cennet haram olur. Ve bu sözü üç defa peygamberimiz tekrar ediyor. Neden bahsediyoruz? En basit şu değer vermediğimiz çöllerde kendi başına biten o çubuklar, bu misvak değerinde bir hak bile eğer haksız yere gasp edilmişse, o insana cennet haram olur, cehennem vacip olur diyor peygamberimiz. Değerli kardeşlerim, hakla ilgili... İki sınıf hak vardır ki bunlardan bir tanesi hukukullah diye tabir ederiz. Allah hakkıdır. Bir diğeri de kul hakkı. Allah hakkı yani hukukullah kapsamına giren haklar bizim Rabbimize karşı görevlerimiz, yükümlülüklerimiz, vazifelerimizdir. Ki bunların içerisinde mesela ilk başta hesaba çekileceğimiz hak nedir? Namazdır. Allah'ın hakkıdır. Bir de kul hakkı var ki kul hakkı da beş çeşit olur. Bunlardan birincisi mali haklardır. Mali, parasal bir karşılığı olan haklardır, mali haklar. Bunlar nedir? Mesela hırsızlık. Bir insanın malını hırsızlık yaparak birisi gasp etmişse eğer, tartıda hile yapmışsa, aldatarak bir mal elde geçirilmişse, faiz de almışsa, kumar yoluyla bir başkasının hakkını elde etmişse, yine mesela sahte para vererek, Adam biliyor paranın sahte olduğunu, başkasına veriyor. Bunların hepsi nedir? Rüşvet alması, bunların hepsi mali suçlar kapsamına gelen mali haklardır. Bunların çözümü nedir? Bundan bir insanın kurtulması için birinci şart, bu gasp ettiği hakkı iade etmesidir. Bu haksız olarak elde ettiği, bu maddi karşılığı olan varlığı iade edecek, sonra da helallik dileyecek. Bu ancak bununla bu suçtan kurtulmuş olur. Tabii ki sadece bu suç e, kulla ilgili olan bölümde değildir. Hani ceza kanununda vardır. Mesela siz birisiyle bir husumete girdiniz. E, sonra davadan vazgeçseniz bile bunun bir de kamu davası tarafı vardır. İşte bu davaların da mali haklarında da bir miktarı mesela kendi arasında kısımlara, gruplara ayrılır. Kamu davasına gelen yani hukukullah kapsamına giren bölüm vardır. Mesela hırsızlık. Birisi eğer e, hırsızlıkta biliyorsunuz şartlar yerine geldikten sonra gerekirse o insanın eli bile kesilebilir. Şeri kurallara göre. Şimdi siz birisiyle adam hırsızlık yaptı alacaklı olan kimse hakkından vazgeçti. Helal üstünde dedi ama o hukukullah kapsamına yani kamu davasına girdiği için ne oluyor? O e, ikinci bir yönü var. Aynı şekilde faiz. Kumar. Birisinden faizle para aldı, verdi. Hakka girdi. Bunu ödese bile faizden doğan bir günah ayrı bir günahtır. Biliyorsunuz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de faizle alışveriş yapanın faizle alışveriş yapanın Allah'a Teala sürünü harp ilan ettiğini ifade buyuruyor. Yine yani hadis-i şerifin birisinde faiz alan diyor 30 küsur defa anasıyla zina etmiş gibidir. Zina bir insanlık suçu. İnsanın e, kendisini doğuran annesiyle böyle bir şey asla düşünülemez ama faiz o kadar kötü bir şey ki annesiyle 30 küsur defa. Onun içinde bir insan bunu aldım, ödedim demekle de tabii ki kurtulmaz. Hukukullah kapsamına giren tarafı da var. Ama biz neden bahsediyoruz? Kul hakkı, kul hakkının da mali boyutu ilgilendiren taraflarından. Sadece bunlar mı? İkinci olarak da nefsi olan, insanın hayatıyla ilgili olan haklar var ki, mesela bir insanı haksız yere öldürmek. En büyük kul hakkı da budur. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bir insanı haksız yere öldüren, Tüm insanlığı öldürmüş fekenneme katelen nese cemia tüm insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Tek bir insanı haksız öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi vebale gidiyor. Mesela bir insanın e, uzvunu sakatlamak, bir azasının işte kolunun kopmasına vesile olmak veya işte sakatlamak bunlar nedir? Bunlar da insanın nefsi e, hayati haklar kapsamına girer bunda da bir insanın bunun karşılığında diye kısas yapılır bir de diyet öder. Eğer ailesi eğer af isterse affeder. Diyet de almaz, kısas da istemez veya kendisi yok eğer isterlerse kısas almakta yani zarar verdiği şeyin aynısının da zarar veren kişiye de uygulanması gerekir. Bu da ikinci kısım bahsettiğimiz hayatla ilgili olan. Üçüncüsü de bir insanın şahsiyetiyle ilgili olan haklar vardır ki mesela bunun içerisine de neler girer? Dedikodu yapmak, iftira etmek, efendim insanı alaya almak ki buna benzer insanın onuruyla ilgili olan ama maddi karşılığı olmayan haklar bunda da bir insanın helalleşmesi gerekir. Ve eğer birisi hakkında iftira atmışsa iftira attığı ortamda aynı sözündür doğrusunu söyleyerek bu iftira attığı kimsenin Töhmet altında kalmasını önlemesi gerekir. Ama bundan önemlisi ifade etmeye çalıştığımız gibi insanın helallik dilemesidir. Çünkü bunun maddi bir karşılığı yoktur. Bunun dışında da dördüncü kısım olarak da insanın e, namusuyla, ırzıyla ilgili olan haklar gelir. Bu da nedir? Bir insanın mesela e, eşine göz dikmesi gibi veya insanın evinde gizli bir haldeyken işte anahtar deliğinden ya da cam kenarından dikizlemeye çalışması gibi buna benzer haklardır ki bu da büyük bir vebal gerektiren suçlar kapsamındadır. Bir insanın bunda da helalleşmesi gerekir. Ama alimler demişlerdir ki insan başka haklara tecavüz ettiği zaman hak neyse onu ifade etmeli malga svetmişse sahibine söylemeli. İşte dedikodu yapmışsa, iftira etmişse sahibine söylemeli. Ama bu çeşit hakta ise bizzat söylemesi gerekmez. Neden? Çünkü bu hakkı ben senin hakkında şöyle bir vebale girdim dediği zaman ne olur? Bu fitneye sebebiyet verebilir. Bu aradaki husumeti, kini daha fazla artırabilir. Bir insanın gizli not defterini okudunuz sırlarına vakıf oldunuz ben senin sırlarını öğrendim e, hakkını helal et dediğimizde ne olur veya işte az önce ifade ettiğim işte e, dikizlemek gibi bir insan ilelebet e, helalleşse bile zihinde e, soru işaretleri, mide bulantısı kalabilir, gelecek süreç içerisinde de bu bir kin vesilesi olabileceği için alimler demişlerdir ki Böyle bir hakka tecavüz eden insan tevbe etmeli, Allah'a yalvarmalı. O insana da e, bana her türlü hakkını helal et diyerek genel çerçevede helallik dilemesi gerekir. Tek, ben şunu yaptım diye söylemesi gerekmez. Söylememesi bu açıdan kurtulması için daha uygun olur. Ki beşinci hak kapsamında da dini haklar vardır. Nedir dini haklarda? Bir insana e, namaz kılmasına engel olmak. Bu bir dini haktır, ee, insanın ibadetleriyle ilgili olan bölümü veya bidat öğretmek, bidat çıkarmak veya işte bir ilmi gizlemek. alama soru soruyorsun, bildiği halde gizliyor, cevap vermiyor veya yanlış dini bilgi veriyor. Kürsüye çıkmış, konuşmuş olmak için, sorulan soruya cevap vermiş olmak için bilmediği halde cevap veriyor, konuşuyor. Ve böylece de yanlış bilgilere vesile oluyor. Bu da dini haktır. Bunu da yapan bir insanın tevbe etmesi, zarar verdiği kimseden de ayrıca helallik dilemesi gerekir. Bunların hepsi genel itibariyle nedir? Haklardır. Bunu biz bu kadar genel çerçeve içerisinde ifade ettik. Bunu daha geniş olarak düşündüğümüzde hepsini de anlamak durumundayız. Mesela tartıda hile. Nedir? Bir mal gaspı olan bölümdedir. Yine bir insanın izinsiz malını kullanmak, yine üzmek, korkutmak, şeref ve haysiyetiyle oynamak, alay etmek, aldatmak, rüşvet alıp vermek bunların hepsi de kul hakkı kapsamına giren şeylerdir. Bunun dışında başkalar mı var, neler var? Mesela korna çalmak, gece Olmadık yerde çocukların uyuduğu bir saatte işte hastayı taciz edecek şekilde korna çalmak da bugün bir kul hakkıdır. Yine bazı özellikle şoförlerin uygunsuz otoparkları yola o arabaya park etmiş 5 e, dakikaya geliyorum diye arkadaki adam bekliyor. Tat tat tat bekle gelsin bu da değerli kardeşlerim birer e, kul hakkı kapsamında değerlendirilecek şeylerdir. Özetleme gerekirse bir insanın kul hakkından kurtulması için de yapacağı en önemli şey bir kere elde ettiği, gasp ettiği her ne şeyse öncelikle onu ödemesi gerekir. Onu tazmin etmesi gerekir. İkinci olarak da kul hakkını gasp etmişse bir insan ödedikten sonra da ayrıca helalleşmesi gerekir. Helalleşmeden bu çözülmez. Bakın Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri'ni hepimiz biliyoruz. Hanifi mezhebinin kurucusu. Ebu Hanife Hazretleri'nin babası, babası da çok muhterem bir zat. Ebu Hanife Hazretleri'nin babası, Numan bin Sabit Hazretleri bir gün bir dere kenarında abdest alıyor. Abdest alırken de o anda gözüne bir elma ilişiyor. O heyecan içerisinde elmayı alıp ısırıyor. Tek bir ısırıyor ama birden heyecana kapılıyor. Bu kimin diye ben buradaydım yedim ama acaba birisinin de elini elmayı alıyor. Ee, bulunduğu çevrede ileri doğru yürüyor. Bahçelere doğru ki bu bahçeden e, bu elmanın kime ait olduğunu tespit edecek. Hakikaten tespit ediyor. Bir bahçeye geldiğinde e, anlıyor ki o elindeki elmayla yanındaki bahçenin elmaları aynı. Sahibi bu. Kapıyı çalıyor, içeri gidiyor. Diyor ki bu elma sizin mi? Ben bunu yedim. Tabi yediği elma sokakta işte dere kenarına düşmüş, çürümüş, çöpe atılmış bir elma aslında. Böyle olduğu halde sahibinin helallik istiyor. Tabi o bahçe sahibi tereddüt ediyor. Acaba diyor, bu adam gösteriş, riyakarlık mı yapıyor? Yani basit bir elma için bu kadar gel bana hakkını helal et falan diyor. Bu Bunda bir bit diyeneği var mı diye düşünüyor. Ondan sonra diyor ki Olur diyor ben sana hakkımı helal ederim Ama şartım var nedir şart Bana diyor 3 yıl hizmetçilik Yapacaksın Ne yapıyor 3 yıl hizmetçilik Ne karşılığında ısırdığı basit bir elma Karşılığında bunu istiyor Tabi bu Hanif Hazretlerinin babası Önce bir tereddüt Geçirmeye kalmıyor ki Bir anda 3 yıl Hizmetçilik var ama Karşılığında da hak yemek var Haram lokma yutmuş olmak var. Bunu düşünerek kabul ediyor. Tamam. Madem ben sana hizmetçilik yaptığım zaman hakkını bana helal edeceksin. Kabul ediyor. Üç yıl hizmetçi oluyor. Ne için? Yediği elma için. Sadece ısırdığı bir elma için üç yıl hizmetçi oluyor. Bu bahçe sahibinin yanında. Tabi gel zaman git zaman üç yıl geçiyor. Üç yıl geçince de dönüp o tarla sahibine diyor ki. Ee, ''Bana hakkını helal ettin mi?'' ''Üç yıl için hizmet ettim.'' ''Hadi eyvallah bana.'' Diyeceği esnada diyor ki... ''Heledeceğim ama bir şartım daha var.'' ''Nedir şartım?'' ''Diyor ki benim bir kızım var eğer onunla evlenirsen hakkımı helal edeceğim.'' Ama diyor kızım... ''Kızım'' diyor nasıl birisi... ''Gözleri kör ama... ''Ayakları sakat yürüyemez... ''Gözüyle göremez... ''Başka kulakları da sağır duymaz.'' Böyle kör, topal hayal edin ki aklınıza gelebilecek en kötü vasıfta birisi. Bununla evlenirsen hakkımı helal ederim, yoksa etmem yine diyor. Ebu Hanif Hazretlerinin babası yine düşünüyor. Tereddüde gerek kalmadan hak diyor, hak. Kul hakkı. İşin ucunda kul hakkı var madem. Madem bununla hakkını helal edecek, peki diyor. Teslimiyeti, imanı görür. Tabi bunun üzerine Düğün oluyor. O kızla evlenecek. Görmeden kör, topal ve sağır olduğunu duyduğu bir kızla evlenecek. Niçin? Yediği bir elma için. Düğün oluyor. Tabii düğün gecesi damat olarak eve geliyor ki kapıyı açtığında içeride dünya güzeli bir bayan görüyor. Kör denmişli değil, topal denmişli değil, sağır denmişli değil. Güzel bir bayan görünce şok geçiriyor. Öyle şok geçiriyor ki sevinmiyor. Ya ne yapıyor? Eyvah diyor ben yanlış odaya girdim. Orada yanlış bir yer diye korkuyor. Yani iyi bir demiyor. Ya yanlış bir odaya hemen geri çıkıyor. Ben yanlış bir yere mi geldim diye. Bunun üzerine diyorlar ki yok sen doğru yere geldin. Nasıl doğru yere geldin? Kör dedi doğru ama kör dedi harama bakmaz kördü. Topal dediler ama harama yürümeyen topal ayağı adımı Harama gitmezdi, onun için topaldı. aldı. Sağır, evet haramları işitmezdi, onun için sağırdı. Yoksa bahsedilen kız bu kızdı. Gerçekten evleniyor. Sonra ne oluyor? Hikayenin devamını da getirelim. Ee, yani arkası yarın olup da bölmeyelim. Ebu Hanife Hazretlerinin annesiyle babası, işte bu zatlar. Evleniyorlar, çocuk oluyor. Kim? Ebu Hanife Hazretler, i̇mam Azam gibi bir çocuk oluyor. Neden? böyle anne böyle baba olduğu için ve Ebu Hanif Hazretleri 4 yaşında hafız oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberliyor. Bugün herhalde 4 yaşındaki çocuklar ne yapar? Herkes daha iyi bilir. Ve Ebu Hanif Hazretleri'nden annesi diyor ki: "Ah ah oğlum." diyor. "O o elmayı da baban ısırmasaydı" diyor. "Keşke baban o ısırı da yapmasaydı sen diyor çok daha iyi olacaktın." Bunu bile annesi kendisine azıyor diyor. Onun içinde büyüklerin bu noktada ne kadar hassasiyet gösterdiklerini bilmek durumundayız. Yine mesela başka bir misal Ömer bin Abdülaziz Hazretleri malum halife ki 5. halife dedi ifade edilen Ömer bin Abdülaziz Hazretleri hilafeti döneminde devlet dairesinde görev yapıyor. Makam sahibi iki tane mumu var. İki mum niye? İki mumdan bir tanesi kamu mumu. ...devlet işlerini yapacağı zaman onu kullanıyor... ...devletle ilgili... ...hilafet görevleriyle ilgili... ...devlet başkanlığı ile ilgili görev bittiği an... ...hemen onu söndürüyor, öbürünü yakıyor. Neden? Bu benim özelime gider. Bu kendi cebimden aldığımla. Onun içinde yine başka bir misal... ...Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri... ...hani bugünlerde rezil kepaze dizilerle... ...maalesef ki e, tarih kirletiliyor... Maalesef işler acısı bir durumla karşı karşıyayız. İşte Kanuni Sultan Haz Süleyman Hazretleri de Süleymaniye Camisi'ni yaptırdığı zaman ne yapıyor? Cami bitmiş. Yaptığı yer ne? Cami. Öyle kendi özel mülkiyeti, ev falan değil. Cami, ümmetin e, kullanımına açılacak bir cami. Cami bile olsa haram para girmemeli, kul hakkı olmamalı diye o cami inşaatı boyunca çalışmış olan tüm personeli, ustasını, amirini, memurunu hepsini topluyor. Diyor ki söyleyin. Tek bir kişinin hakkı kaldıysa gelsin. Benim haberim olmadan sizden birinizin de hakkı geçmiş olabilir ya da buradan gelip geçen herhangi bir insanın da varsa böyle bir şey haber verin hakkını ödeyelim diyor. Yani burası camidir canım. iş olmaz. Cami için gasp ederim bunu demiyorlar. Ama bugün maalesef ki maalesef ki kanuni hazretleri hakkında da ne kadar kötü bir propagandanın yapıldığını üzülerek görüyoruz. Yine Ebu Hanife hazretlerinden bahsetmişken başka bir misali daha paylaşalım. Malum olduğu üzere Ebu Hanife hazretleri ilim adamı olduğu kadar ticaretle de uğraşan birisi. Kumaş ticaretiyle ilgili tekstil üzerine yoğunlaşmış bir büyük. Ebu Hanif Hazretleri bir gün pazardan alışverişe gidiyor. Bir kadın satıcı kumaş satıyor, elbise satıyor. Gelip bakıyor ki kaç para? Yüz dirhem diyor. Tabi yüz dirhem lafını duyunca Ebu Hanif Hazretleri ne demesini beklersiniz? Pahalı, biraz düş diyecek değil mi? Öyle demiyor. Ya yani ne diyor? Diyor ki yüz dirhem deyince bacı diyor yükselt biraz diyor. Bu diyor yüz dirhem değil bence diyor. 200'e olmaz mı diyor, tabi kadın şaşırıyor, 100 istiyor, alıcı 80'e indemiyor ya, 200'e çık diyor, olur diyor 200'e verim diyor, tabi en bir müşteri bulmuş diye belki affedersiniz seviniyor, 200'e vereyim diyor, tabi bu anife kalbi yine tatmin olmuyor, yok yok diyor, 200'de olmaz diyor, sen biraz daha çık, biraz daha çık lafını duyunca kadın bu sefer biraz bozuluyor. Diyor ki, Hacım diyor, benle dalga mı geçiyorsun? Yani önce, önce hadi 100'den 200'e çıktığında normalde de 200 mala 300 deyince kafa bulduğunu, dalga geçtiğini zannediyor. Ondan sonra diyor, Ebu Hanif Hazretleri diyor ki, dur bacı diyor, dur. Bir bilen çağıralım. Oradan bir kumaştan annen birisini çağıttırıyor, diyor ki, kaç para eder bunun değeri? O bilen kişi de, bu diyor, 500 dirhem eder değeri 5 ha o zaman 500 TL hem çıkartıyor 500 TL hem alıyor. Yani bu ucuza satıyor. Ben bulmuşum. Yüzü verdim mi benim olur demiyor ya. Bunun değeri neyse onu ödeyim çünkü bu da bir hak. Hak diye düşünüyor. Hak diye düşündüğü için de ne yapıyor? değeriyle sonuna kadar alması gerektiğini düşünüyor. Tabii dediğim gibi değişik hak türleri var. İşte zamanda bir hak türlerinden birisidir bekletme Mesela ee, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Sami Efendi Hazretleri ile ilgili anlatılır ki malum olduğu üzere son derin büyük ulemasından e, e, tasavvufi e, bir zat Sami Efendi Hazretleri kendisi hukuk fakültesini bitirmiş. Zamanında ki bu devirde onun bitirdiği dönemde ilkokul, ortaokul diplomasının da çok önemli olduğu bir döneminde hukuk fakültesini bitirmiş. Ama demiş ki ben bu mesleği yapamam. Neden yapamam? Çünkü bu bir hak meselesidir. Ben avukat olduğum kimsenin haksız da olsa hakkını savunacağım. Ve dolayısıyla da bir başka insanın hakkının gasp edilmesine vesile olacağım. Yapmamış. Ne yapmış? Gitmiş bir şirkette muhasebeci olarak e, kayıt de defter tutmuş. Muhasebe görev yapmış. Tabii bu şirkette çalıştığı esnada da her gün İstanbul'a vapurla bulunduğu yere gidip gelirmiş. Her gün vapurun e, e, gişeye gelir, bilet alır. Tabi bugünkü böyle akbil falan işte bilmem manyetik kartlı şunu bunlar biletler yok. Jeton biletler gelir gişeye her gün o günün parasıyla bilmem 75 kuruş. Kuruşuyla parayı hazırlıyor, veriyor. Hiçbir gün tüm para getirmiyor. Bu bir süre devam edince gişedeki memur şaşırıyor. Bir gün diyor ki ya bey amca görüyorum ki her gün... İşte küsüratına kadar bozuk parayla geliyorsunuz. Hiç böyle parayı boz dediğiniz yok. Bu nasıl oluyor? Tesadüf dedi ki diyor, aman evladım ben sizi burada para bozdurayım diye beklettiğim esnada arkadaki bekleyen insanların hakkına tecavüz etmiş olurum. Kul hakkı çiğnemiş olurum diye diyor ben özellikle sana bozuk para getiriyorum. İşte değerli kardeşlerim yani bir insanın bir insanın zamanla bekletilmesi bile bekletilmesi bile hak hususunda çok önemli bir noktadır. Ki başka bir hadis-i şerife geçecek olursak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki bir insan bir insan kıyamet günü Allah'ın huzuruna yarım gümüş yarım gram gümüş ağırlığında bir şeyle de gelse cennet ona haram kılınır. Yarım gram gümüş ne kadar gümüşün gramı? Yaklaşık 1 dolar. Yani yaramı herhalde 1 lira falan yapar. O bile nedir? O bile bir haktır. Hak olduğu için de kesinlikle bir şekilde bir şekilde gaspı mümkün değildir. Ve toparlayacak olursak e, Peygamberimizin müflis hadis-i şerifi var ki bu da çok önemli. Sahabelere Peygamberimiz bir gün soruyor. Diyor ki müflis iflas etmiş kimdir? Soru soruyor. Sahabele cevap veriyor. sürela iflas etmiş kimse, işte malını ve parasını kaybetmiş kimsedir. Hani mal sahibi sahibiydi, gün geldi bunların hepsini kaybetti, müflis iflas etmiş bu. Buyuruyor ki Peygamberimiz, hayır müflis odaydı, müflis kimdir? Müflis şudur, dünyadayken ibadet yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, değişik hayır hasenatlar ile bu dünyadan ahirete göçmüş, çok sevabı var, iyilik yapmış ama aynı zamanda bu sevaplarla beraber birine hakaret etmiş, öbürüne sövmüş, öbürünü dövmüş, değişik haklarla ve farkında olmadığı belki de basit haklarla birilerinin hakkına tecavüz etmiş. İşte birine söverek, birine döverek, birine diyor zina iftirasında, isnadında bulunarak bu şekillerle, İnsanlara sataşmış ve kul hakkı yemiş. Pek çok sevabıyla geldiğini zannederken kıyamet günü mahşerde, hesapta hakları ödemesi gerekiyor. Gaspettiği hakların. Gaspettiği hakları ödeyecek ve sevaplarından parça parça veriliyor. Parça parça veriliyor. Veriliyor, veriliyor. Yaptığı ibadetlerin hepsi bitiyor. Sıfıra indi. Başka ne oldu? Sıfıra indikten sonra da ödeyecek bir şey kalmadı. Abi halen hak sahipleri bekliyor. Ne yapılır? O zaman başka bir şey kalmadığı için bu sefer o hak sahiplerinin günahları bu kimseye yüklenir. Kıyamete pek çok sevaplı ibadetle gitmiş olduğu halde birden kocaman bir günahlarla yüklenmiş olur. Ve böylece cehenneme atılır İşte diyor Peygamberimiz gerçekte iflas etmiş olan kimse bu kimsedir. Demin ki hadis-i şerife de tamamlayalım. Buyruğu ki Peygamberimiz bir insan yarım gram da dahi olsa gümüş, yarım gram gümüş ağırlığında bir hak gasp etmiş ise evin abidin Hazretleri bunu söylüyor. Yarım gram gümüş ağırlığında bir hak gasp etmişse bile bu insan kıyamet günü cemaatle kıldı 700 vakit Farz namazının sevabı verilir. Yani ben bu adama dünyada bir tokat vurdum, E o da bana kıyamet günü bir tokat vurur, değil. Ya eğer hakkı burada ödememişse, hak çok daha fazla, kat kat kat fazla olarak alınıyor. Ne kadar? Yani yarım gram gümüş ne demek? İşte dediğim gibi 1.8 lira, 2 lira bile değil bir gramı, 1 milyon lira yani 1 TL'lik, bir alacağı için tam 700 vakit namaz. 700 vakit namaz ne demek biliyor musunuz? Bir insanın bir yıl boyunca sabah ve yatsı namazlarını kesintisiz camide kılması demek. Bir yıl sabah namazına, yatsı namazına camiye gitmiş, cemaatle namaz kılmış ve kat kat sevap almış. Bunların hepsi bu çok basit bir alacak yüzünden başkasına veriyor. Hak bu kadar önemli ve ee, tabii ki hak içerisinde dedik ki Allah hakkı dediğimiz kul, e, hukukullah kapsamına giren bir de kul hakkı dediğimiz insanlarla ilgili olan bölümler var. Tabii bunların dışında her ikisine giren haklar da var ki işte kamu iyi haklar gibi. Adam caddede işte e, devlete ait, kamu ait bir mala zarar veriyor. Aklı sıra iyilik yaptım zannediyor. Teveşten elektrik çalıyor. Halbuki ne yapmış oluyor? tüy yetimin 80 milyon insanın hakkını gasp etmiş oluyor farkında değil. Bundaki bundaki vebal ise tabii ki çok daha ağır. Vebal mesuliyeti çok daha ağır olmuş oluyor. Onun için de e, her zaman dua edilir ki ya Rabbi bizi huzuruna e, kul borcuyla çıkarma. Sana olan borçlarımızı da affet diye büyükler buna dua eder. Çünkü Allah Teala Kendisiyle ilgili olan, ibadetlerle ilgili olan hak, günahların, vebalin, mesuliyetin hepsini affeder, edebilir. Yeter ki canı da gönülden tevbe et. Dünyada ulaşabileceğin herhangi bir mertebe, şehitlik mertebesi de dahil hiçbir şey bir insandaki kul hakkını asla silemez. Yani dünyada akla gelebilecek herhangi bir kötülük yapmış olursa olsun bunlar hepsini Allah affeder. Allah'ın affetmediği tek bir suç var, o da kul hakkı. Onun için de kul hakkı son derece önemlidir. Kul hakkı olduğu sürece bir insanın namazlarının da bu açıdan e, muteber olması düşünülemez. Kaldı ki duaları da zaten kabul olmaz. Bir insanın e, kul hakkından kurtuluşunun tek yolu da e, o hakları ödemesidir.